Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatü ve selam ala men la nebiyye bade. Muhterem kardeşlerim, İvan bu rahmetullahi aleyhin kaside-i okumaya, anlamaya devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının mücadelesini, mücahadesini anlatıyordu okuduğumuz şiirlerde. En son وَسَلْ هُنَيْنًا وَسَلْ بَدْرًا وَسَلْ اُحُدًا Huneyn'e sor, Bedir'e sor, Uhud'a sor. Onların kahramanlıklarını sor, cihadını sor, İslam için nasıl, bir insan için en aziz varlık olan can nasıl verilir? Bedir'e sorar, Uhud'a, hende sorarsanız, Huneyn'e sorarsanız size onların kahramanlığını anlatır. 129. beytte ise asab ı kiram rahmetullahi aleyhim hazaratını onların cihadını, mücadelesini, kılıçlarını bir çobanın develerini suya gönderip orada kızıl bir suyu içince develerin ağızları nasıl kızıl olur onlar da İmanı İslam'ı korumak için bembeyaz kılıçlarını çıkardılar. İslamiyet'i ortadan kaldırmaya gelen, yeryüzünde Allah diyen bir kişi bırakmamak için Medine'ye yürüyen kafirleri nasıl o bembeyaz kılıçlarını çıkardılar, İslam'ı müdafaa edebilme adına kızıla boyadılar. Onların o duruşunu anlatıyor. Fedakarlığını, değergamlığını anlatıyor. Şimdi kardeşlerim, buraya bir nokta koyup şunu anlamak lazım. İslam düşmanları Filistin'den, Doğu Türkistan'dan, Arakan'dan bir kare getiriyorlar ekrana. Ajanslar dünyaya onu geçiyorlar, paylaşıyorlar. Müslüman kadınlar sokakta protoste ediyorlar, feryal ediyorlar. Peki arka planda ne var? Niçin bu kadınlar sokakta yürür? Bu kadınlar kimi teliğine der? O kadın bir düğün gününde ya da bir bayram gününde oğluyla yürürken El Halil'de, Kudüs'te Yahudi oğlunu vurmuştur göz önünde şimdi o kadın feryat ediyor. Ama kadının oğlunun Siyonist askerler tarafından vurulduğunu vermez. Ya da Doğu Türkistan'da kadınlar Eşkiyaya direnen kadınlar, zalime direnen kadınlar, onların o fotoğrafını verir. Ama arka planında o kadının oğlunu elinden almışlardır, vurmuşlardır. Kurşun parasını da o kadından, o anneden almışlardır. Şimdi o anne feryat ediyor. Ama onlar haberin arka planından bahsetmezler. Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cihadını sahabe-i kiram radıyallahu anuma hazaratının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı onun şahsında imanı, İslam'ı korumak için nasıl kahramanca mücadele ettiklerini anlatıyor. Onların kılıçlarının yazdığı destandan bahsediyor. Fakat birleri diyecek ki size Hani vema arsentenne illa rahmetel lil alamin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemlere rahmet olarak gönderilmişti. O halde o kana bulanmış kılıçlar neyin nesi diyecekler. Niçin sahabe radıyallahu anhum Bedir'de kafirleri öldürdüler, katlettiler, cehenneme gönderdiler? Kardeşlerim Tarihe baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'e müracaat ettiğimizde Peygamberler daraldığı zaman milletlerine beddua ettiler. Hz. Nuh Aleyhisselam artık bir noktada dayanamaz. رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دَيَّارًا Ya Rabbi bunlardan, sana düşman olanlardan, yeryüzünde bir tane bırakma Allah'ım diye beddua eden bir peygamber var. رَبَّ نَطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَشْتُدْ عَلٰى قُلُوبِهِمْ Hz. Musa Aleyhisselam'ın bedduasından bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem taşladılar, hakaret ettiler, kan revan içinde bıraktılar. Bütün bunlara rağmen اللهم اهدى fe فَاِنَّهُمْ la يَعْلَمُونَ ya, ya Rabbi, Onlara hidayetin, onlara cennetin yollarını göster. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Bilmiyorlar. Hakkın ne olduğunu, İslam'ın hayatlarına ne tür güzellikler getirdiğini bilseler, benimle savaşmazlar, üzerime gelmezler, beni taşlamazlar, ayağımı kan revan içinde bırakmazlar ya Rabbi. Bilmiyorlar. Allahümmehdi kavmi fe innehum la ya'lemûn kaç doktor elini dişleyen ısıran bir ruh hastasına bu merhameti gösterebilir peygamber aleyhisselam sadece onların dünyalarını değil ahiretlerini kurtaracak onların iki cihanına saadet getirecek kalkıyor Mekke-i Mükerreme'de kapılar yüzüne kapanır yollar yüzüne kapanır taife gider taşlanır ama buna rağmen ellerini kaldırır. Allahümmehdi kavmi fe innehum la ya'lemun Bilmiyorlar ya Rabbi diyen bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Merhametin anıtı, merhametin abidesi o. Merhametleri, merhamet adına bütün değerleri üst üste koysanız yalnız başına Hz. Muhammed aleyhisselamın insanlarla olan muarifesindeki o merhamet tezahürlerini onların yükseltmiş olduğu o ehramı diğer merhamet tezahürleriyle mukayese etseniz efendimiz aleyhisselam'ın merhamet anıtının ilk basamağına bile ulaşamaz kardeşlerim. O kadar yüksek, o o kadar ulvi bir merhametten bahsediyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Mekke-i Mükerreme'den ayrılıyor ama bırakmıyorlar. Üzerine geliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem merhameti tecelli ediyor. Yetim çocukların hakkını, hukukunu koruyacak. Merhamet demek اِسَالُ hayri اِلَى الْغَيْرِ Hayrı başkalarına ulaştırıyorsunuz. Siz acı çekiyorsunuz. Siz taşlanıyorsunuz. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ ala آثَارِهِمْ اِلَّمْ تُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ أَسَفًا Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendini helak edecek. Kafirler Allah'a, Resulüne düşman olanlar kurtulsun diye Peygamber aleyhissalatu vesselam kendini helak ediyor. O derece meydan yerinde olan Allah'ın Nebisi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Fakat onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hücum ediyorlar. Ona saldırıyorlar. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ اِلَّمْ تُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفًا Kehf suresinin altıncı ayeti. Kendinden geçiyor. Yaraları, vücudundaki o ızdırab mahalleri. Onları o acılar hiç hissetmiyor bile. Acaba bu kız çocuğunu kurtarabilir miyim? Bu yetimin derdine derman olabilir miyim? Yetimin malını zalimin elinden alacak. Peki nasıl alacaksınız? Devletiniz yoksa Amerika'nın, Çin'in, Rusya'nın yapmış olduğu zulümlere engel olabilir misiniz? Kız çocukları var, diri diri toprağa gömüyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i huzurunda anlatınca sahabe-i kiram radıyallahu anhüm anlatana müdahale ediyor, yapma diyorlar. Efendimiz aleyhisselamın gözlerinden yaşlar, yanaklarına, sakallarına, oradan toprağa ulaşıyor. Allah Resulü aleyhisselamı hicrana mahkum ediyor onlar. Kız çocuklarına nasıl zulüm yaptılar onu anlatınca. Peki o kız çocuklarını devlet yoksa nasıl kurtaracaksınız? لَلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونِ Bu ayet bir hadise üzerine iniyor. Kadın geliyor, Ya Resulallah diyor. Eşim öldü ama amca çocukları geldiler. Bütün ne varsa mal adını ona aldılar. Kızlarımla ortada kaldım. Ben hem namusum, iffetimi koruyacak, hem bu kız çocuktan nafakasını temin edeceğim. Nasıl yapabilirim Ya Resulallah diyen bir kadın var. O amca çocuklarının elinden malı alacaksınız. Peki nasıl yapacaksınız? Merhamet. Merhamet anıtlaşacak. Merhamet tecelli edecek. Yetimin, dul kadının, mazlumun, muzdaribin dünyasına ulaşacak. وَاَتُ الْيَتَامَا اَمْوَٰى Diyeceksiniz ki Kur'an Hakim'in ayetini okuyarak o yetimlere malları verin. Kardeşlerim, devlet olmadan yapamazsınız, zalimle masaya oturursanız, yetimin malını yemeye alışan adama rica ederseniz o sizinle alay eder. Eğer bu adam yetimin malını yemeye alıştıysa o eli keseceksiniz. Kız çocuklarını diri diri podyumlara, ekranlara, şehvet arenalarına gömüyorlarsa, gazete manşetlerine daha fazla tıraj için o kadınları soyuyorlar, taşıyorlarsa, ekranlarda onları pazarlıyorlarsa o zaman o eli kıracaksınız. Zalimin belini kıracaksınız. Kırmadan bir devletle anıtlaşmadan bunu yapamazsınız. Onlar Mekke'yi cehenneme çevirdiler. Hicaz'ı dünyayı zalimler cehenneme çevirdiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'den başladı. Mazlumların derdine derman olabilir miyim? O yetim yavruların gözyaşlarını silebilir miyim? Dindirebilir miyim? Bunun için yeryüzünün merhamet hareketini başlatan insanlığın miladı olacak şekilde hakkı, hukuku toplumun bütün katmanlarına taşıyan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a o mücadeleyi Mekke'yi mükerremede yürütme hakkı vermediler. Medine'ye geldi, üzerine geldiler. Öldürmeye geliyorlar. Kılıçlarını çektiler. Onlar yeryüzünde Allah diyen biri bırakmayacaklar. O zaman Peygamber Aleyhisselatu Vesselam onların karşısına Hazreti Hamza'yı, Hazreti Ali'leri, Musa bin Umeyr'leri radıyallahu anhum onları çıkarmasaydı, onlar yeryüzünde Allah diyen birisi bırakmayacaklar. O halde zalime merhamet etmek, mazluma ihanet etmek demektir. Elhamdülillah, İslam size bir kafir, bir Allah düşmanı, bir tokat vurduğu zaman, kimse çocuklarının söylediği gibi diğer yüzünüzü dönmeyi ise emretmez. Kısas var der, eğer bu zalimse o zulmün hesabı sorulacak. Efendimiz Aleyhisselam elbette merhametin anıtıdır, abidesidir. Bütün merhamet tezahürlerini toplasanız, onun merhamet anıtının ilk basamağı bile yapmaz. Peki, Bedir'de onun merhametinin bir tecellisidir. Eğer Bedir'de o elleri kırmasaydı, eğer Hendek'te o mücadeleyi vermeseydi, İslam bugüne gelmeyecek, Müslümanlar olmayacak, Osmanlı gibi, Selçuklu gibi, Selahaddin Eyyubi gibi, zalimin belini kıran, mazluma yapılanın hesabını soran, onun yüreğini ferahlatan o büyük devletler, o büyük devlet adamları tezahür etmeyeceklerdi kardeşlerim. Eğer Allah Resulü Aleyhisselam zulme, güçle, kuvvetle mukabelede bulunmasaydı, bugün insanlığın, dün sosyalizmanın, bugün kapitalizmanın cenderesinde, ana furunda can çekişenler, bir umut, bir güneş doğacak, Sema'nın rahminde bir hakikat var. O doğacak, yarınlarımız aydınlanacak. İslam gelecek diye Doğu Türkistan'la bir umut olmayacaktı. Arakan'da anneler, Mısır zindanlarında, Gazze zindanlarında kadınlar var. Kızlarının iffeti kirletilen Arakan'da Müslümanlar var. Kadınlar var. Eşlerinin gözleri önünde, eşkıyalarının, iffetini çiğnediği kadınlar, onlar inanıyorlar ki gün değişecek, yeniden alem İslam'da güneş doğacak, İslam orduları zuhur edecek. Libya'da bir tarafta Fransızlar, öte tarafta Ruslar, onların adamları, onların köleleri. Ama orada direnen Müslümanlar var. Onlar inanıyorlar ki eğer hak hakikat noktasında metanet, sabır gösterirlerse onlar Bedir'de sahabe-i kiram radıyallahu anhum onların yaptığını yaparlarsa Allah azze ve celle onlara büyük zaferler ihsan edecek. O halde kardeşlerim sahabe-i kiram radıyallahu anh'ım namus, din, iffet, ve Allah'ın kitabının düşmanlarına Bedir'de nasıl bir ders verdi, nasıl dersler verilecek gelecekte onu anlatıyor İmam Busir rahmetullahi aleyh ama öncesinde merhamet var kafir yere düştüğü zaman kızı vurmuyor Müslüman yere düşürüyor ama düşürene kadar üzerine yürüyor Allah'ın inayetiyle şimdi İslam'ı tarihten silmek üzere gelen o kafirlere sahabe-i kiram radıyallahu anhum nasıl ders verdiler? İslam destanı nasıl yazdılar? Onu anlatıyor bize. Diyor ki El-mustiril bi'zi humran Ba'de mâ veradeti minel adâ Kulle musveddin minel Başında mahzup bir fiil var, emdahu demek. Yani ben şunları övüyorum. Şunlara hayranım. Ne büyük kahraman onlar. Şurada bir kadın var. Beş on tane zalim başına toplandılar. Örtüsünü yırtıyorlar. Kadın imdat diyor. O an bir kahraman koşuyor. Zalimlerin başını vuruyor. O kadını kurtarıyor. Onlar Hazreti Sümeyyi oğlunun eşinin gözü önünde şehit edenler. Şimdi aynı acıları Medine'deki kadınlara tattıracaklar. Çocuklara, oğullara, babalara, yaşlılara onun için geldiler. Tam zulmü icra edecekler ki kahramanlar sahneye çıkıyor. Ali bin Ebi Talip, Hamza geliyor, Ömer geliyor radıyallâhanhum. Onlar meydana çıkıyorlar. Bedir'i o kafirler, zalimler için bir makbere çeviriyorlar. El-mustiril-biyyız İşte ben onları öüyorum Mustir, astara yustir, mustir ismi faili geri döndüren demek. Biyyız kelimesi beyazlar aslında burada kılıçlar anlamında İmam Buzir Rahmetullahi Aleyh o sahabe-i kiram hazaratının kılıçlarını develere benzetiyor. El-mustiril-biyyız o Kılıçları, bembeyaz kılıçları döndürenler neye döndürüyorlar? Ne oldukları halde humran kıpkızıl, kıpkızıla çeviriyorlar. Ba'de ma varadet, varit olduktan sonra minel düşmandan geri varit olduktan sonra onları geri döndürüyorlar el musteril bid humran kırmızılara çeviriyorlar o beyaz kılıçları بعد ما وردت suya vardıktan sonra مِنَ الْعَدَى düşmanlardan geri öyle kıpkızıl döndürüyorlar deveyi gönderiyorsunuz orada kırmızı bir su var içince ağzında kırmızılıklar var sahabe-i kiram عنهم, onlar da kılıcı öyle vuruyorlar ki imanı, İslam'ı yok etmeye gelen kafire o bembeyaz giden kılıçlar kafasını vurup geri dönerken kıpkırmızı oluyorlar. Minel ida Düşmanlardan geri öyle geliyor. Kulle musweddin minel limemi Limem, limme kelimesinin çoğulu. Limme kardeşlerim şu kulak yumuşağını, geçen saça deniyor ama simsiyah saçlı o düşmanlardan o kılıçlar geriye kırmızı olduğu halde geriye kılıçları döndüren o kahramanları ölüyorum ben yani şuna işaret ediyor Sahabe-i Kiram anhüm, beyaz saçlı adamları öldürmüyorlardı en önde onların azılları vardı genç dedi simsiyah saçlı olanlar İslam'ın üzerine, sahabe-i kiram hazaratın üzerine hücum ediyorlar, vuruyorlar, başlarını indiriyorlar o kafirlerin. Orada, Bedir'de, İslam'ın muhafazasının yapılmış olduğu meydanda onlar destanlar yazıyorlar. Devam ediyor İmam Buzir rahmetullahi aleyh diyor ki, ve Katibine bismur il khatti, ma terket aklamhum harfa, cismi, girem unagemi. Yine yuvarlaya, müstir il bizz orya atif. Ve Katibine, Katibine aslında yazıcılar demek. Burada mızrak atanları, yazı yazanlara benzetiyor. Atta aynı yine anlamında yani. El Katibine bismur il khatti, sumur. Esmer kelimesinin çoğulu, mızaklar demek kardeşlerim. Hatta ağacın adı ya da Hindistan'da bir mıntıka oradaki ağaçlardan o mızraklar yapılmış. <tuhun> Valkatibine bisumril hattı, hat ağacından mızakları yapılan o kahramanları onları övüyorum. Onlara hayranım. Onlar öyle büyük destan yazdılar ki yeryüzünde Allah'a secde eden bir kişi bırakmamak üzere şımarık bir halde Mekke'den yola çıkanları Bedir'e gelenleri cehenneme kılıçlarıyla gönderdi o kahramanlar. Nasıl hokkayı eline alanlar kağıdın üzerine yazı yazarlar onlar da mızraklarıyla kafirlerin bedenleri üzerinde yazı yazdılar. Allah'ın inayetiyle Küçücük çocukları, Doğu Türkistan'da, Urumçi'de, Kaşgar'da, Hoten'de evleri giriyorlar. Anneleri, babaları onların gözü önünde öldürüyorlar, organlarını alıyorlar, satıyorlar. Bu zulümleri yaşadığımız dünyada yapıyorlar. Peki o zalimlerin gücü var, kuvveti var. Gün gelecek, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti yeniden meydan yerinde o zalimlerle hesaplaşacak Tuğrul Bey, bütün umutların bittiği an Bağdat'a İslam ordusuyla nasıl girdiyse, umutların bittiği an Söğüt'ten Osmanlı Cihan Devleti nasıl zuhur ettiyse, nasıl o mücadeleyi, küfrün karargahına taşıdıysa, nasıl ölümcül darbeler vurduysa, eğer bunları yapmazsanız, yapacak evlatları anneler evlerinde yetiştirmezlerse, ekranlara bakarlar, daha çok ağlarlar, gözyaşı dökerler kardeşlerim. İslamiyet merhamet dinidir. Ama eğer merhametinize tecavüz ediyorlarsa, eğer İslam'ın kadınlarını çiğniyorlarsa hala merhamet deyip sessiz kalmak merhamete de iffete de Allah'ın kitabına da ihanet etmektir kardeşlerim. Ma tarakat aklamuhum harfe cismin gayra munacimi yani onların kalemleri bırakmadı harfe cismin cismin el kufar küffarın bedeninin harf taraf demek, bir tarafında bırakmadı غَيْرَ مُنْعَجْمِ Mun'acim mun menkud, noktalanmış demek noktalanmamış bir yön bırakmadı, bir taraf bırakmadı yani onlar Resulullah Aleyhisselam'a hucum emrini verince sahabe-i kiram anhüm, o okları, o mızakları onların üzerine yağmur gibi öyle boşalttılar ki küffarın ordusun delik deşik yaptılar. Madem ki sen kalkarsın, bataravveriyâ ennâs, şumarık bir halde içerek söverek gelirsin Bedir'e kadar, o zaman Müslümanlar sana Bedir'de hak etmiş olduğun dersi verir verir Allah'ın inayetiyle Muhammed Ertuğrul Gazi'nin çocukları gün gelir hani şimdi alem İslam'da anneler var yetim çocuklar var onlar dua ederken diyorlar ki Ya Rabbi dedelerimiz anlatırdı Osmanlı İslam devleti diye bir devlet vardı onlar mazlumların imdadına koşarlardı Allah'ım. Onlardan yeryüzünde kimseler kalmadı mı? Diyen mazlumlara Allah Azze ve Celle yeniden bu milletin eliyle imdad edecektir Allah'ın dinayetiyle. Kur'an-ı Hakim bize onun yollarını gösteriyor. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُب۪ينَا Ama sen bu halinle bu büyük şerefe nail olamayacağını bileceksin. Onun için evinden bir inklaba başlayacaksın. Evinden kardeşim, Allah rızası için yap bunu. Televizyonun karşısında yatıp evladını, oğlunu, kızını o ahlaksız programlara teslim edersen, ahirette bu zafer gecikiyorsa, bunun hesabını anne olarak veremeyeceksin. Baba olarak bunun hesabını veremeyeceksin. Kardeşlerim, yağmuru yeryüzü hazırlar. Yağmuru celp edecek, rahmeti celp edecek. Yani o buharlaşma ortamı iklimi olacak. Sonra Allah Teala yağmuru gönderecek. Merhamet yağmurlarına yüreğimizi hazırlayalım. Evimizi hazırlayalım. Sonra melekler yine insin Bedir dendiği gibi 500'ü yüzü Hazreti Cübri'nin, beş yüzü Hazreti İsrafil'in kumandasında insin melekler Kaşkara, insin Gazze'ye, insin Arakana melekler gelsin, sonra Karadan Bedir ashabı gibi Hazreti Muhammed aleyhisselamın ümmeti yürüsün. Wal-katibine bi-sumril khatti Ma tarakat aklamuhum harfe cismin gayra munajimi yani onlar böyle delinmedik bir nokta bırakmadılar. Kardeşlerim peki sahabe ikram muradiyallahu anhum azdılar ama kendilerinden çok daha güçlü olan düşmana karşı bu zaferleri kazandılar. Nasıl kazandılar? Bir yerde bir hezimet var. O da efendimiz aleyhisselam'ın sünnetine, onun emrine riayet etmemek. Onun bir tezahürü Uhud'da. Efendimiz aleyhisselam burada bekleyeceksiniz. Vahşi hayvanlar indiler. Bedenlerimizi parçalıyor. Bunu görseniz yine olduğunuz yeri terk etmeyeceksiniz. Öyle buyurmuştu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama onların bir kısmı ganimet dediler orayı terk ettiler. Yani içinizde Peygamber aleyhisselam var ama onun bir emrini terk ederseniz zafer bir anda hezimete döner. Kardeşlerim, niçin bizim bütün mahallelerimiz, bütün mekanlarımız Uhud gibi? Neden yenilgiler var? Sahabe-i kiram Allah Resulü aleyhisselamın tek bir emrini yerine getirmeyince bir de onlar zaferi kazandık diye orayı terk etmişlerdi. Allah Teala onlara bir hezimet verdi. Peki ya yüz yıl önce anneleri çarşaflı olan milletin şu sokakları ne hale getirdiler? Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir değil binler emrini çiğniyoruz. O melekler, yeryüzünde Müslümanlar yeniden destan yazsınlar diye iner mi? İner mi kardeşlerim? O halde biz adımlarımızı atmaya mecburuz Allah rızası için. Yani imam ne yapacak? Müezzin ne yapacak? Vaiz var, müftü var, şu var, bu var deme kardeşim. Hepimiz görevliyiz. Hepimiz memuruz. Allah rızası için hanım kardeşlerim, gururları, kibirleri yenme vaktidir. Ümmet için, mazlumlar için sen de bir şeyler yapabilirsin. Çok şeyler yapabilirsin. Mahalledeki kadınları köydeysen, yok şehirdeysen Apartmandaki kadınları davet et Bir çay meclisi olsun Orada Doğu Türkistan'ı konuş Oradaki kadınları konuş Gazze'yi konuş Mısır zindanlarında Allahu Ekber dediğinden dolayı öldürülen kızların, esmaların arkadaşları var Onlar senin gibi Müslüman diye zindanda O kadınlar dünyaya dair belki umutları kalmamış Ya Rabbi diyorlar Canımızı alsan Artık bu zulümlere tahammülümüz kalmadı ya Rabbi diyen o kadınlar Hz. Asiye gibi bizi cennetine al Allah'ım diyorlar o kadınların feryatları eğer senin dünyanda karşılık buluyorsa apartmandaki kadınlara uyan de uyandıralım çok şeyler yapabilirsiniz vallahi yapabilirsiniz yaparsınız ne yapacaksınız? çağıracaksınız. Ehli sünnet olan bir hocamızın 5 dakika çay meclisinin sonuna doğru konuşmasını dinleyin. Sonra onu yorumlayın. Ne diyor bu? Neler oluyormuş alemi İslam'da? Ama bizim derdimiz ne? Gündemimiz ne? Bahçedeki fasulyeleri ekmiştim. Ne kadar büyüdüler? E domatesler ne halde? Sabah akşam onu mu düşünüyoruz? Elbette onlarla meşgul olacaksınız, olmak gerekir. Ama onlar geçici kardeşlerim. Biz dünyaya domates ekmeye gelmedik. Elbette onları ekeceksiniz. Biz bu dünyayı cennete çevirmeye geldik. Allah'ın cennetine nail olabilmek için dünyayı Rabbimin gönderdiği bu kitapla cennete çevireceksin. Mahalleyi cennete çevireceksin. Selim Hocam, Hüseyin kardeşimle Konya'daydık. Tam Konya'ya giriyoruz. Telefonla bir kardeşim aradı. Dedi ki, hocam, kardeşim ateist olmuş. Liseyi bitirdi, üniversiteye bu sene girecek. Dersleri de iyiydi. Ateist oldum diyor. Bir arkadaşı bir ay önce Apartmandan kendisini attı aşağıya, öldü. Diğer arkadaşı da iki gün önce intihar etti. Şimdi korkuyorum, acaba kardeşim de intihar eder mi diye. Ne yapmam lazım diyor. Kardeşlerim, kardeşler, kardeşlerinizi kaybediyorsunuz. Ekranlar, sosyal medya, din ve imanımıza öyle saldırıyor ki, biz sadece İslamiyet'i minberde, kürsüde anlatmakla iktifa ediyoruz işte. Ekranlarda birkaç tane iyi hoca var, ötekileri yarı çıplak kadınlarla çıkıyorlar oraya, din-i mübin İslam'a hakaret ediyorlar, İslam'a saldırıyorlar. Peki o ateizmin kucağına düşen o delikanlıyı kim kurtaracak? Sen öyle suya savuna dokunmayan bir İslam'la o delikanlıyı, o küfür meclislerinden çekip alamazsın kardeşim mücadele olmadan ruh olmadan dil olmadan diyalektik olmadan cihad olmadan o delikanlılara Mus'ab'ı anlatmadan Enes bin Nadr'ı anlatmadan onları o an içine çeken ahlak mafyalarıyla hesaplaşamazsın kardeşim yüreğin yetmez buna dedim ki ona Gideceksin kardeşinle beraber. Onların meclisine gireceksin. Önce o fotoğrafı çekeceksin. Göreceksin o hastalığı. Onlar da bu milletin çocukları. Yani kardeşinin arkadaşları. Sadece sen kardeşini kurtarmaya memur değilsin ki. Bu ümmetin evladını kurtarmaya memuruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşi miydi taifte olanlar? amca çocukları mıydı, neden oraya gitti? Onların kendisini nasıl karşılayacağını biliyordu belki de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ama vazifesini yapmaya gitti biri boğulurken sizinle gücünüz yetiyorsa başınızı dönüp gidemezsiniz bir mazlumu bir yerde birileri dövüyorlarsa senin gücün yetiyorsa ya da yetecek kardeşim o mazlumu orada o halde bırakıp yoluna devam edemezsin Müslümanız biz. Çözeceğiz. Oyunları bozacağız. Buna memuruz Allah'ın inayetiyle. Milletin çocuklarını oradan kurtarmaya memuruz, mecburuz. Nasıl olacak? Allah Resulü Aleyhisselam, Musa'ba, Enes'e hangi İslam anlattıysa, işte o İslam'ı anlatacaksın. O yarı çıplak kadınların önünde, dini mübini İslam'ı anlatıyorum diye İslam'a hakaret eden bu hakaretinin bedeli olarak bu ülkede rütbe alan o adamlar gibi değil Allah neyi emrediyorsa sansürsüz anlatacaksın kardeşim Eğer ilacın tozuna müdahale edersen mikropları öldürebilir misin? Dokunmayacaksın ilaca Dokunma Allah bunu nasıl indirdiyse o ayetleri oku kardeşim. Eğer sen o ayetleri batıl bir şekilde tevil edersen hastalara deva olamazsın. O çocuklar öyle intihara yürürler. Sen de vicdanın kaldıysa kaldıysa vicdanımız o acıyı yüreğimizde yaşarız kardeşlerim. Devir makamlara mevkilere talip olma devri değil. Bütün devirler bizim için Allah'ın rızasına nail olma, talip olma zamanıdır. O zaman zamana ve mekana Müslümanlar hakim olacak. Başka bir talebimizin olmadığını Rabbimize izhal ettiğimiz an göreceksiniz. Yollar ayakla değil, yollar imanla, ihlasla aşılır, kat edilir kardeşlerim. O küfrün buz dağlarını Allah'ın inayetiyle imanımızla aşkımızla yeniden eriteceğiz. İşte o sahabe-i kiram radiyallahu anhum nasıl buna nail oldular? Nasıl muvaffak oldular? Kardeşlerim Abu Cehem rahmetullahi aleyh Abdullah bin Mübarek Kitabül Cihat'ta anlatıyor. Orada rivayet ediyor. Abu Cahm bin Huzeyfe rahmetullah aleyh diyor ki Muharebede gittim. Amcamın oğlunu arıyordum. Yaralılar arasında buldum. Mataramda su var. Dedim ki, eski ke sana su verebilir miyim? Vereyim mi?" dedim. Amcamın oğlu konuşamıyor. İşaret etti. "Kale na'am" işaretiyle anladım ki evet diyor. Açtım mataramı tam ona su veriyordum. Arkadan başka birisi inliyor. Amcamın oğlu onu duyunca işaret etti. Oraya git dedi. Gittim baktım ki Amr bin As Hazretlerinin kardeşi. Dedim ki askıke sen su vereyim mi? Kale naam. O da haliyle evet dedi. Açtım Tam ona su veriyordum ki arkadan başka birisi, o da su su diye inliyordu. Orayı işaret etti. Ona git ben o suyu içemem. Kardeşim su derken ben o suyu içemem diyordu lisan haliyle. Üçüncüye gittim ki kadımate gidene kadar ruhunu Allah'a teslim etti. Sonra döndüm Amr bin As Hazretleri'nin kardeşine, o da ruhunu Allah'a teslim etmişti. En son amcamın oğluna geldim. O da şehit olmuştu. Kardeşlerim onlar ruhlarını Allah'a teslim ediyorlar. Şehadet meydanındalar. Konuşamıyorlar. Susuzluğa öyle mahkum olmuşlar ki lisanlarıyla su bile demekten acizler. Sadece parmaklarıyla işaret edebiliyorlar. Ama birisi su diyorsa ona git diyor. Öteki diğerine git. Ve Matara elinde kalıyor. Ebu Cehim radıyallahu anh. O sahabenin elinde kalıyor. Onlar Efendimiz aleyhisselamın etrafında böyle yetiştiler. İsarı böyle kuşandılar. Yani biz mazluma varken vermekte zorlanıyoruz. Onlar dünyadan ayrılıyorlar. Bir yudumsu o an onlar için ne kadar değerli. Öyle bir an bile kardeşlerini o an bile şehadete yürüyen arkadaşlarını tercih ediyorlar. Kardeşlerim eğer biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe kiram radıyallahu anhum hazaratı gibi ittiba edersek teslim olursak Allah'ın inayetiyle sokaklarda ya da yürüdüğünüz mahallerde hani birisi aradı beni kardeşinin arkadaşlarından bahsetti dedim ya size, intihar edenlerden, kendilerini asanlardan o haberleri bu toplumda bir daha duymayacaksınız karşılaşmayacaksınız onlarla çünkü yüreklere Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyecek onlar normal zamanda paylaşacaklar, mazlum bırakmayacaklar, yetimi kendi halinde bırakmayacaklar, mazlumu kendi halinde bırakmayacaklar, iffeti çiğnenen kadınları kendi hallerinde bırakmayacaklar. Zalimler onların üzerine yürürken en ön safta cihad edecekler. Allah'a yürürken bir matarası, başkaları muhtaçsa onlara gönderecekler. O halde isar anıtı olarak cenneti yürüyecekler. Kardeşlerim hangi ahlak fakültesi Allah Resulü Aleyhisselam'ı bu öğrencilerini yetiştirebilir? O halde bu eğitim sistemini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i esas alarak niçin değiştirmiyoruz? Neden? Bütün kitapların mukaddimesine neden onu yazmıyoruz? Fiziğin, kimyanın mukaddimesine Hazreti Muhammed Aleyhissalam yas salardı mühendisler atom bombası yapamazlardı kardeşleri, Binlerin ölümüne imza atamazlardı eğer o kitapların derslerin mukaddimesine Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun getirdiklerini, bildirdiklerini, duyurduklarını o talebeyi bildirselerdi, yeryüzü insanlık bu acılara şahit, bu acılara tanık olmayacaktı. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi din kültürü dersinden öte diğer derslere taşırsak ne olur? Ne olur? Avrupalılar mı bir şeyde? Bu adamlar mı? Hala Fransa sokaklarında, köle heykellerini saklayan bu katiller mi şeyder? Onlar mı insanlığı onlardan mı öğreneceğiz? O canilerden mi insan hakları öğreneceğiz? Fransa'da hala müzede Fransızlar Cezayir'i işgal ettiği zaman orada direnen Müslümanlar onların cesetlerini hala orada saklıyorlar. Yeni onları aldı Cezayir kendi ülkesine getirdi. Yani bunlar, bu, bu adamlar, bu katiller Peki Osmanlı'da böyle bir arşiv bulabilir miydiniz? Ya da tarihte böyle bir sayfası var mıdır? Osmanlı'dan böyle bir anekdot okuyabilir misiniz kardeşlerim? Neden okuyamazsınız? Çünkü Osmanlı'yı Hz. Muhammed Aleyhisselam terbiye etmiştir. Ne zaman? Onun ikliminden, onun terbiyesinden uzaklaştı o zaman her şeyini kaybetti. Yani orada bir tane ahlaksız, iffetsiz, edepsiz namus tüccarı var. Siz de edep üzerine konuşuyorsunuz. O namus tüccarı ne der diye onu dikkate alıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Olur mu kardeşim? 131. beyt kardeşlerim, İmam Buhuseri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, şaki silah ilehum. Sima tuyezehum, ve lırdı yımtazı bı sima min alame. Şakı silahi atıf efendim bedel yapabiliriz, hal yapabiliriz, el musteribid oradan sıfat olabilir. Yani silahları ağır olduğu halde, lehum onlar için var, sima onların bir simaları var ki tuyezehum. O sima onları kafirlerden ayırır. sahabe i kiram radiyallahu anhum hazaratına baktığınız zaman onların yüzleri, onları kafirlerden ayırır, ayrılırlar yüzleriyle. Wal vardu gül, yemtazu ayrılır, gül ayrılır, bir sima Selemi Efendim diyor ki Mambusir rahmetullahi alayhi selam akasya ağacı diye tercüme edebiliriz nasıl gül akasya ağacından alametiyle kokusuyla görüntüsüyle akasyadan ayrılıyorsa sabey kiram muradiyallah anhum onlar da insan kafirler de insan ama baktığınız zaman onlar kafirlerden işte gül ağacı gül nasıl Akasya'dan ayrılıyorsa, onlar da kafirden öyle ayrılırlar. Peki, ne söylüyor bize burada İmam Buzeri? Yani, şâk-i onların işte silahları, ağır, ağır silahları var, meydana çıkıyorlar, cihad ediyorlar, ama onların cihadı, kafirin cihadı gibi değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir muharebede, bakıyor ki bir kadının ölüsü var orada duruyor. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra muharebede asla ve kat'a kadın öldürülmeyecek. Fe neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an katlin nisa ve Efendimiz aleyhisselam sahabe-i kiramı öğrencilerini eğer düşmanlar ise saldırıyorlarsa orada çocuklar var orada kadınlar var, asla kadınlara dokunmayacaksınız, asla çocuklara dokunmayacaksınız, bana iman edenler, benim öğretilerimle nefislerini teskin edenler, teskiye edenler, terbiye edenler, onların girmiş olduğu şehirlerde, çocuk ölüleri olmaz, olamaz, kadınlar oralarda öldürülmez, öldürülemez, benim ashabım, benim öğrencilerim kadın katili olamazlar. وَقَاتُلُوا fi سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتُلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Yani Allah yolunda sizlerle savaşanlarla savaşın. Kiminle savaşın? Sizinle kimler, kafirler nerede savaşıyorlarsa onlarla Savaşın 190. ayet-i kerime Bakara suresinin وَقَاتِلُوا fi سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا Ama asla ölçüyü aşmayın, kadın öldürmeyin, ağaçları kesmeyin, yaşlara dokunmayın, manasırları yıkmayın, oradaki rahiplere kılıç çekmeyin, yapmayın bunu. Savaşmayana karşı siz de Kılıç çekmeyeceksiniz. Kim söylüyor? Peygamber aleyhissalatu vesselam, ya haşlar Kudüs'e girdiğinde, Anadolu'ya girdiğinde, Kudüs'e yürürken nasıl katliamlar yaptılar? Taş üzerinde taş, omuz üzerinde baş bırakmadı kafirler, öyle öldürdüler, öyle katlettiler. Peki ya? tarih boyu, Müslümanların girmiş olduğu şehirlerde kadın ölüleri görebilir misiniz? Çocuk ölüleri görebilir misiniz? Göremezsiniz. Neden? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam kesinlikle kadın öldürmeyeceksiniz. Çocuklara, yaşlılara dokunmayacaksınız. Sadece وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ la تَعْتَدُوا Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Ama onlar da ve in min minal musrikeen istejaraka fa'jiruhu hatta yesma' kelam Allah. Sonra ablighu Onlar da eman istediği zaman dokunmayın onlara. Hatta sığınma talep ettiğinde onlara sığınma verin. Kabul edin. Onları güvenli bir bölgeye kadar ulaştırın. Kim söylüyor? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Harp tarihinde bunları 15 asır önce söyleyen o uygulayan Allah Azze ve Celle onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir kardeşlerim. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de var, Sünnet-i Seniyye'de var ama bir de hayata geçirilmiş İslam tarihi o merhametin tecellileriyle doludur. Kardeşlerim, İmam Gazali İhya u ulûm Orada Abdullah el-Tüsterî Hazretleri'nden şöyle bir olay anlatıyor. Yani niçin Müslümanlar savaşmak zorunda kalır, savaşırlar, öfkelerine mağlup olmazlar, kafirler gibi onlar kadın öldürmez, çocuklara dokunmaz, onlar mabetleri yıkmaz, şehri talan etmezler. Niçin bunu Müslümanlar bu şekilde yaparlar? Yani zulme irtikab etmez de kafirlerin girmiş olduğu yer cehenneme döner, neden öyle? Afganistan'a bakın şimdi. Bir evde oğlun eli kopmuş, kızın ayakları kopmuş, babanın iki ayağı kopmuş, bir anne kalmış, o çocuklara Eşine bakacak, kim girdi Afganistan'a? Amerika girdi. Şimdi korona nasıl dolaşıyor Amerika sokaklarında? Müslüman için hastalıklar şehadet. اَتَّاعُونُ شَهَادَةُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselam. Ama kafir için azaptır, cehennem vesilesidir, cehennemin yolunu açar. Peki neden Müslüman farklıdır? Abdullah et-Tüsleri diyor ki İmam Gazali İhya'da naklediyor. Üç yaşındaydım. Dayım gece ibadet ediyor, teheccüd namazı kılıyor. Ben de uyandım, dayıma bakıyorum. Dayım dedi ki, sen de Allah Teala'yı zikretmek istemez misin? Elbette isterim dedim. Peki ne yapayım dayı dedim. Dayım buyurdu ki, Gece yattığın zaman, ya da sokakta arkadaşlarınla dolaşırken, oynarken, yürürken hep kendin şunu söyle ama dilinle değil, kalbinle söyle. De ki Allahu ma'i Allahu nadiri Allahu şahidi Allahu ma'i Allah benimle beraber Allah Azze ve Celle beni görüyor. Allah Azze ve Celle bütün yaptıklarıma şahittir. Yalemu ale muqâinet Allahazze vecelle Allah Azze ve Celle bütün gözlerin ihanetini biliyor. Sen bunu her gün kalbine söyle. Ama dilinle değil. Kalbinin söylediğini hisset böyle. Yatakta yattın uyurken kalbine bunu söyle. Allahu <gülüyor> maghi. Allahu nāḍri. Allahu şahidi. Allah benimle beraber. Allah beni görüyor. Allah azze ve celle bütün yaptıklarıma şahit. Bunu kalbin söylesin. Sonra dayıma gittim dedim ki dayı söylüyorum bunları. Peki dedi. Şimdi bundan sonra yedi defa söyle. Yedi defa söyledim. Gittim ona haber verdim. Bundan sonra on bir defa söyle dedi. Yine on bir defa söylediğimi haber verdim. Ama dilimle değil. Kalbimle söylüyorum. On bir defa deyince imanın halavetini öyle hissettim ki yürüdüğüm her an, her saniyede Rabbimin benimle beraber olduğunu hissediyorum. Yani muşahhas bir haldeyim. Allah beni görüyor. Allah Azze ve Celle'l murakabesindeyim. Onu hissediyorum. İliklerime kadar hücrelerime kadar hissediyorum. Yalnız değilim. Murakabe eden, gören, bunların hesabını soracak ya da mükafatını verecek Rabbim var. Onlara şahidim. Elbette Allah Azze ve Celle mekandan münezzeh bütün bu çerçevede kalbiyle bunları söylüyor, bunu yaşıyor Abdullah Tüsteri Hazretleri. dayın bana dedi ki, bir yıl bu hale devam et. Sonra gittim dayıma dedi ki ölene kadar kabre girene kadar sürekli kalbinle Allahu mai. Allah benimle beraber onun murakabesindeyim onun gözetiminde her yaptığımın hesabı var bu şuurla yaşa sonra dayım eğer birisi Allah Azze ve Celle beni görüyor Allah'ın murakabesindeyim bu şuura sahibi olursa böyle birisi günah işleyebilir mi? Böyle birisi zalim olabilir mi? Böyle birisi bir evi basıp orada adamı öldürüp çocukları yetim bırakabilir mi? Eğer Amerikalılar Amerika'yı yönetenler Abdullah Tüsteri'ye dayısının öğretmiş olduğu bu hakikate inansalardı kalbi onların Allahu ma'i Allahu nadiri Allahu şahidi Allah Azze ve Celle Beni görüyor Benim bütün hallerime O muttalidir Vakıftır Buna inanmış olsalardı Afganistan'da bugün Bir ailenin içerisinde Ya çocuğun eli kesilmiş Ya ayağı mayına basıp kopmuş Baba iki ayağını kaybetmiş Anne bir çare Evde O halde O insanlar Olurlar mıydı? Mısır zindanları mazlumlarla dolu olur muydu? Gazze, alem İslam Acılar mahşerine döner miydi kardeşlerim? Sen şimdi يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنُ Allah Azze ve Celle Gözlediğin ihanetini biliyor Sen biliyorsun ki Allahu Ma'i Elinde bir telefon var Telefonda Öyle ki Instagram dedikleri, şehvet bataklığı gibi kardeşlerim. Yani Hürşit kardeşim kaydetti buraya. Oradan doğrudan sayfaya bakıyorsam görüyorum kendi sayfamı. Yok bazen siliniyor o şifre ne oluyorsa. Oradan aramadan bakayım dediğim anda o bir sayfa açılıyor. Cehennemden tablolar, sahneler yani kapatıyorsunuz ama o an allah Teala bize o cehennem tablolarına bakıp da görmeyen gözler bize ihsan eylesin inşallah. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُونَ Kardeşlerim, gayri ihtiyari olandan sorumlu değiliz Allah'ın inayetiyle. Efendimiz Aleyhisselam öyle söylüyor. Ama sen ya da öteki kardeşim o ahlaksız yayınları Alıyor, açıyor, bakıyor, bir kadın kendini orada pazarlıyor, ötekisi iffeti ayaklar altına almış. Eğer sen gözünle bakıyorsan Allah'a ihanet ediyorsun, Hazreti Muhammed'e ihanet ediyorsun, sana o gözleri veren, yoktan onları yaratan, Gördüren Allah'a ihanet ediyorsun kardeşim Yapma, yapma ihanet etme Belki seni orada evde gören kimseler yok Belki kimseler o ahlaksızlara baktığına vakıf olmayacak Ama orada seninle olan Rabbin var Melekler var Kapları kapatabilirsin Pencereleri kapatabilirsin ama seninle beraber olan Allah Azze ve Celle'nin görmesine engel olamazsın kardeşim. O kadınları aldattılar, oraya çıkardılar. Sen bakmazsan, o bakmazsa, değerleri bakmazsa o sahneler oralarda bir daha olmayacak. O kadınlar dünya ve ahiretlerini 10 tane daha takipçi almak için cehenneme çevirmeyecekler. o kadınlardan o halden sonra anne olmaz o kadınlar yaşanınca evlerinin köşelerinde felaketi cehennem bekleyecekler peki sen niçin onların kurtuluşu için değil de felaketi için uğraşıyorsun eğer sen onları izliyorsan onlar o tuzağın içine daha derin düşüyorlar Orada kalıyorlar, yaşları 50'ye gelince gözlerini bir açacaklar bakacak ki etrafta kimseler kalmamış. Ondan sonra anne de olamaz, ondan sonra ailede olamaz. Sen farklı olacaksın. Nasıl Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabının girmiş olduğu şehirde kadınlar öldürülmez, çocuklara dokunulmaz, kafirlerin girdiği yer cehenneme öller mahşerine döner niçin öyle olurdu çünkü müslümanlar Allahümai Allah benimle Allah görüyor görüyor ve bunun hesabını soracak ona inanıyor ona iman etmişlerdi kardeşlerim yeniden dünyaya İslam'ın güzelliklerini göstermeyi Allah Teala bütün müslümanlara nasip etsin Gösterelim inşallah. Londra'ya da, New York'a da. Oradaki yukarıda zalimler ama aşağıda mazlumlar var. Onlar da aldatmışlar. Onları da tuzaklara düşürmüşler. Allah Azze ve Celle onlara da medeniyetimizin güzelliklerini göstermeye bizleri muvaffak eylesin kardeşlerim. Tuhdi ileyke Riyah Nasri nşrahum, ftahsab zehra fil akmamı, kıl kamı. Tuhdi ileyke Riyah Nasri. Zafer rüzgarları sana Tuhdi ileyke Riyah Nasri. Nasr zafer demek. Riyh riyah. Zafer rüzgarları sana ulaştırıyor. Nşrahum, onların böyle gül gibi haberlerini. Nasıl güzel koku gelir, insan rahatlatır. Sahabe-i kiramdan bahsedince عندَ ذِكْرِ الْاَوْلِيَاءِ تَنْزِلُ rahme, Sahabeden bahsediyorsun, sanki bir anda orada iklim değişiyor, rahmet yağıyor, rahmet yağıyor. Büyük zatlardan bahsediyorsun, bir anda o kasvet zail oluyor. O zafer rüzgarları, sahabenin zafer haberlerini böyle alıyorsun, o rüzgarlar sana onların haberlerini güzel koku gibi ulaştırıyor. Feteh bu zehra çiçeği zannediyorsun. Fil <filekmami> ekmam. Ekmam kardeşirim. o kapları içinde tomurcuklar onlar kapları içinde kulle <filekme> kemi bütün o kahramanları. Aslında burada teşvih-i var. Yani şöyle diyor: Fetah se bu kemi. Zırha bürünmüş o şecaatli kahramanları zannediyorsun. Ne zannediyorsun onları? Ezzehra fil akmami. Sanki böyle kapları içindeki tomurcuklar gibi. Gül nasıl o açmış olduğu yerde nasıl görünürse Sahabe-i Kiram muradıyla Allah anhum fetihten dönerken sanki öyle gül geliyor oradan, orayhalar geliyor. Onları öyle İslam'ın güzelliğiyle görürsünüz, müşahede edersiniz. Ama Batı da göremezsiniz. Selahaddin Eyyubi bir rahmetullah Kudüs fethetti, dönüyor, ayrılıyor. Yani nasıl onları fethse bu kulle kemi, ezharaf il ekmaam. O suvarileri, İslam askerlerini dönerken o tomurcuk nasıl orada kabının içinde güzel görünüyorsa öyle yürürsünüz. görürsünüz. Görürsünüz Mehmetçiyi operasyon bölgesinde Suriye'de çocuklara çikolata dağıtıyordur, kucaklıyordur. Kendi evladı gibi bağrına basıyordur. Adı Mehmet, ona sadakati varsa Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ittibası var onu Suriye'de ümmetin çocuklarını kucaklarken bir baba gibi bağrına basarken görürsünüz. Çocuklar onların dilini bilmez ama koşarlar. Neden? Çünkü yüzlerinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan bir alamet var. Sımahum fi vucuhihim min eseri's <Sessizlik> sujud. Alnlarda secdenin izini taşımak. Kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ittiba edenler dünyaya bu güzelliği getirdiler. Bu güzellik yaşandı her yerde. Bir İslam askerlerinin dönüşü, bir de katillerin dönüşü. İşte Selahaddin Eyyubi Kudüs'ten ayrılıyor. Fethedildi, Kudüs kurtuldu. Nasıl almışlardı 87 yıl önce Kudüs'ü? Haçlı komandanı atının üzerine gidiyor. Müslümanları öyle öldürmüşler, katletmişler ki dizine kadar kan yükselmiş. Sokaklardan öyle kan akıyor. 87 yıl sonra Selahaddin giriyor. Nasıl? intikam yok. Dönüyor, bir Hristiyan kadın görüyor. Öteye beriye koşuyor. Oğlunu arıyor. Durduruyor orduyu. Diyor ki bu kadın neden ağlıyor? Evladını kaybetti diyorlar. Selahaddin Eyyubi İslam ordusunu durduruyor. Bu kadının evladı bulunmadan bu ordu Kudüs'ten hareket etmeyecek diyor. Dünya harp tarihinde Selahaddin Eyyubi'nin bu duruşunu İslam askerlerinden, Müslüman kumandanlardan başka bir uygarlığın askerlerinde harp tarihinde görebilir misiniz kardeşlerim? Onun için فتحسب <fetahse> bu في الاكمام كل كم يدور O bütün mucahitleri kabının içindeki gül gibi çiçek gibi öyle görür öyle zannedersiniz onlar gittiği yere korku vermezler kenhum <kâ> fi zuhuril khayli naftu ruba min şiddetil hazmi la min şiddetil huzmi diyor ki kannhum ke kenne ke ashab rasulillah sanki o peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ashabı fi zuhuril khayli atların üstünde nefturuba ruba kardeşlerim rabva kelimesinin çoğulu tepeler demek sanki onlar tepelerdeki ne bitki tepelerdeki dağların yaylalardaki o bitki gibidirler neyin üzerinde atların üzerinde kennahum ke fi zuhuril khayli khayl at demek burada atların sırtında onlar yaylalardaki o ağaçlar ya da bitkiler gibidirler min şiddetil hazmi niçin onları o yaylalardaki ağaçlara ya da bitkilere benzetiyor nasıl onlar böyle rüzgar sert vurunca öteye beriye giderler ama kökleri çok sağlamdır onlar yerin dibine nüfuz etmişlerdir atın üzerinde ok atmak için sağa sola giderler ama öyle muhkem dururlar ki atın üzerinde cihada öyle aşınadır ki onlar o yaylalardaki ağaçlar gibi kökleri o kadar muhkem lamin şeddetil شَدَّتِ huzum-hizam kelimesinin çoğulu yoksa korkudan onlar atın üzerinde bağlanmış değiller öyle sapa sağlam duruyorlar ama bağlı değiller hani kemeri bağlıyorsunuz arabada bindiğiniz zaman emniyet kemerini öyle atın üzerine onları bağlamadılar onlar sağa sola gidiyorlar ama kökleri muhkem neden sağa sola gidiyorlar oku atmak için yani onu daha ileriye göndermek için öyle manevralar yapıyorlar ama onların orada muhkem bir halleri var, dağ gibi duruyorlar. Asla onlarda bir sarsılma emaresi olmaz. Kardeşlerim Uhud'da Nesibeler, Sa'd bin Ebi Vakkaslar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın etrafında öyle durmadı mı? Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Sa'd bin Ebi Vakkaslar uzaktan koştular okları öyle atıyorlardı ki Efendimiz Aleyhisselam'ı korumak için sahabe fidâk-ı ve ummi ya Resûlallah anam babam yoluna her şeyimiz fedah olsun diyerek göğüslerini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme derin bir imanla onlar göğüslerini siper ettiler onu koruyabilmek onu muhafaza edebilmek için öyle destan yazdılar eğer sizler Efendimiz Aleyhisselam'a öyle ittiva ederseniz sahabe gibi olursanız gün gelir tankların önünde sanki onlar maketmiş gibi Allahu ekber dediğiniz zaman durursunuz işte Kenhum fi zuhuril khayli nafturba öyle durdu sahabe-i kiram durdular destan yazdılar tart kulubul ida min basihim farqa fema tafarruq beyne el behmi vel behmi tart kulubul ida. ida düşmanlar düşmanların kalpleri ise korkudan böyle yerinden çıkacak gibiydi kalpleri uçuyor gibiydi yani bu göğüs kafesinin içinde korkudan duramıyor min basihim sahabenin kuvvetinden gücünden ferakan öyle korkmuşlardı ki böyle hani kalbim küt küt ediyor derler ya öyle kalpleri göğüs kafesinden fırlayacak gibi فَمَا <fema> تُفَرِّقُ <beynel> behmi الْبَهْمِ وَالْبُهَمِ <buhemi> Behem kardeşlerim Behem, behme kelimesinin çoğulu kuzu demek kuzu keçin yavrusuna da denir buhem ise o da buhme kelimesinin çoğulu buhem, buhmenin çoğulu şecaatlı asker demek. Yani kafirler Müslümanları görünce, öyle korkuyorlar ki, yüreklerine öyle korku düşüyor ki savaş meydanında mazlumlar değil, kadınlar değil, çocuklar değil bilakis o kadınların iffetini kirletenler, Müslümanlar meydan yerine çıktığı zaman öyle korkarlar ki kahramanla kuzuyu birbirinden ayırt edemezler kuzuya bakarlar sanki kuzunun gözünde Hamza'yı görürler Kuzuya bakarlar, kuzunun gözünde Yavuz Selim görürler. Allah'ın inayetiyle biz Sultan Fatih gibi, Yavuz gibi bir imana sahip olursak, Gün gelecek yeniden Onların mikyası Bakışı ölçüleri Öyle bozulacak ki Kuzulara bakacaklar Kuzuların gözünde Yavuz Selim görecekler Fatih görecekler Kalpleri Göğüs kafeslerinde duramayacak onların Tarihte Müslümanlar Zaferleri böyle yazdılar Sahabeden bahsediyoruz Başını secdeye koyanlar kafirlerin karşısında nasıl azametli görünüyorlar? Kardeşlerim ya onların mukallitleri, onlara köle olanlar, muhasır medeniyet diye onların uygarlığını gösterenler ne oldular? Onların oyuncağı olmaktan, maskarası olmaktan başka ne işe yaradılar? murad Sani, Varna Muharebesine katılıyor. Bir bölük var bir yerden gelmiş. Nereden geldiğini söylemeyeyim. Bakıyor ki üst baş dağınık. Her ordunun bir maskarası olur. Siz de bu muhazzez ordunun maskarası oldunuz diyor. Müslümanda bir nizam olur. Meydan yerine indiği zaman Allahu Ekber dediğinde kafirin kalbi göğüs kafesinde durmaz. Sanki oradan infilak edecek. Allah Azze ve Celle yeniden kafirlere korku verecek. Mazluma hangi dinden olursa olsun Salahaddin Eyyubi'nin yaptığı gibi umut verecek. O duruşlarla alem İslam'la görünmeyi bu millete yeniden ihsan eylesin kardeşlerim. وَمَنْ تَكُنْ bi Rasulillahi nusratuhu in تَلْقَهُ الْاُسْتُ a cami ha şimdi diyor ki omen tekun bir Raulilla musrathu kimin zaferi Rasulullah aleyhisselam vesilesiyle olursa Intel kabul uslu Eğer aslanlar onunla fi a Eceme çoğulu a aslanlar oldukları yerlerde inlerinde onlarla karşılaşsalar tecimi vaceme yecimu tecim kardeşlerim korkarlar aslan bile korkar onlardan yani men tekun bi rasulillahi nusratuhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle kime Allah'ın yardımı rahmeti gelirse onda öyle tecelli olur ki öyle tecelli olur aslanlar bile korkar aslanlar bile korkar onlardan kardeşirim. aslanın bile bakışı değişir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azal ettiği sefine vardı Mevla Rasulillah İslam ordusu tebliğe gidiyor bir yerde Efendimiz aleyhisselamın azal ettiği sefine Mevla Rasulillah kaybediyor İslam ordusunu artık abdes aldı bir yerde nerede ne olduysa Kaybediyor onları, İmam Bagabi, şer ne Sünnet'e anlatıyor. Bakıyor, öteye gidiyor, beriye gidiyor, çölde kaldı kimseyi bulamıyor. O an bir aslan ediyor geliyor aslan yanına doğru. Diyor ki aslana, اَنَ مَوْلٰى رَسُولِ Ben Hz. Muhammed'in azad ettiği sefineyim. Ben Hz. Muhammed'in öğrencisiyim sallallahu aleyhi ve sellem. Burada kaldım diyor. Aslan kuyruğunu sallıyor. Yanında duruyor, öyle gidiyor aslanla. Aslan yürüyor, o da yanında Mevla Resulillah, Efendimizin azad ettiği sefine, İmam Begavi rivayet ediyor kardeşlerim. Abdurrazak Musennefin'de naklediyor. Çok yerde var bu rivayet. Gidiyor gidiyor, bir yere geldik ki İslam ordusu zuhur eyledi. Aslan bana baktı, orduya baktı, bıraktı bizi döndü. Diyeceksiniz ki ne anlatıyorsun sen? Külla ma dıxl al عليها Zekr-i Mihraba, Vjda gndha rızqa. Çalıya Meryem uânna Gökten sofra iniyor. Hazreti Meryem'in kerameti bu. Hazreti Meryem'in kerametini Kur'an bize anlatmıyor mu? Hazreti Süeym yanındaki Allah Teala'nın ilim verdiği zat, belkısın tahtını bir anda. Ta Yemen'den Filistin'e getirmiyor mu? Kalelledi indihi ilmun el kitab. Getiriyor. Bütün bu kerametler var. E peki bunlar olur da Hazreti İsa aleyhisselam ölüyü diriltiyor Kur'an-ı Hakim'de. Uturul <gülüyor> akmaha vel abrsa bi izni. Allah'ın inayetiyle dokunuyor, hastalıklar yok oluyor. Kur'an bize bunları anlatıyor. Bunlar olur da Allah azze ve celle oldurunca eğer o da sefine olursa Hz. Muhammed aleyhisselamın yetiştirdiği, azat ettiği onun talebesi olursa onların davası da Uzaklarda, farklı diyarlarda İslam'ı bilmeyen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı tanımayanlar var. Onlara imanı ulaştırmak, onlara insanlara değil Allah'a kul olmayı anlatmak için evlerini bırakır, yerlerini, yurtlarını bırakır, çöllere açılır, insanları kurtarmak için büyük ve onurlu yürüyüşlere girerlerse elbette ki Hz. İsa Aleyhisselam'ın eliyle ölüyü dirilten Allah Azze ve Celle aslanları da Hz. Muhammed'in öğrencilerine hizmetkar kılar kardeşim. Sen dilin Et parçası değil mi? Nasıl konuşuyor? Motor mu var bunun içinde? Var mı? Disket, bilgisayar bir şey var mı? Yok. Peki niye konuşuyor? Allah Teala konuşturuyor. Konuşamayan kardeşlerimiz var. Onların da dili var seni kadar. Niye konuşamıyorlar? Peki kulağımızın içinde bir cihaz yok. Ha burada kemik var. Etrafında yağ var. Et var. Peki kaslar şunlar, bunlar var. Peki orada bir cihaz yok, nasıl duyuyor burası? Yani bu dil et parçası konuşuyorsa, bu kulak duyuyorsa, Allah Azze ve Celle aslana da duyurup anlatmaya kadir değil midir? Sen de bunu yaratan Allah Azze ve Celle o hayvanda yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Kardeşlerim وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللّٰهِ نُصْرَتُهُ Kimin zaferi Resulullah Aleyhisselam vesilesiyle olursa aslanlar bile inlerinde onlara baş eğerler. Öyle diyor İmam Bûsiri. Bunun şu kadar örneği var kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselam vesilesiyle i̇bn Kesir El-Vidaye ve Nihayede diyor ki bu riddet savaşlarının olduğu zaman كَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَ idin ya Muhammeda ya Muhammeda O riddet savaşları, kafirler, Müslümanların üzerine yürüyorlar. Sahabe-i kiram, radıyallahu anh'ım, hazaratının o gün sloganı ya Muhammed'a ya Muhammed'a yetiş ya Muhammed yetiş ya Muhammed kardeşlerim Resulullah Aleyhisselam ahirete irtihal etti. Peki neden ya Muhammed'a diyorlar? Biliyorlar ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Allah Azze ve Celle katında önemli bir yeri var. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı hürmetine onlara imdad eder. Onlara rahmet eder, onlara lütfeder. Peygamber aleyhisselam, sahabe-i kiram, Efendimizin öğrencileri eğer bu şirk olsaydı, kardeşlerim hurubu riddede sahabe radıyallahu anhum, ya Muhammed'a, ya Muhammed'a derler miydi? Osmanlı ordusu Haçova'da dağılıyor, onlar yetiş ya Muhammed yetiş ya Muhammed deyince Efendimiz Aleyhisselam'ın adını duyanlar tekbiri duyanlar dönüyorlar mağlubiyet büyük bir zafere dönüyor Allah'ın inayetiyle Resulullah Aleyhisselam'ın hürmetine diyeceksiniz ki hocam yani Kur'an'dan bana delil getir çok delil var Kur'an-ı Kerim'den ama bir tane söyleyeyim Yusuf suresinin 93. ayeti. Rabbim buyuruyor ki: İrhabu bi kamisi hada fe'lquhu ala veci abi yati Yusuf Aleyhisselam. Bu gömleğimi götürün. İrhabu bi kamisi hada fe'lquhu ala veci abi Babamın yüzüne koyun. Babamın yüzüne bırakın görmeyen gözleri yati basira babamın gözleri görecek Allah'ın inayetiyle hazreti Yusuf'un gömleği mi Yakub aleyhisselam'ın gözlerini açar yoksa Allah-u mi? elbette Allah açar ama Yusuf'un gömleği aleyhisselam vasıta olur onunla açar o Yusuf aleyhisselam kuyulara atılır pazarlarda satılır evde büyük tuzağa maruz kalır zindanlarda, oralarda bile Allah'ın dinine davet eder. Eğer sen Yusuf olursan Allah Azze ve Celle gömleğine öyle bir kamet, öyle bir kıymet verir ki babanın görmeyen gözleri onun vesilesi ile açılır. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin yeniden görmesine vesile olur Allah'ın inayetiyle ile de. Peki ya ya Muhammed'a deyince eğer ona layıksa Allah azze ve celle neden bize nusret etmesin? Osmanlı'nın zaferlerine bakın. Hep bu ifadeleri görürsünüz kardeşlerim. Bugün işte Konya'ya bir programa gitmiştik. Geliyoruz. Ben de tam bu şiiri mutale ediyorum. وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللّٰهِ نُصْرَةُ <نُصْرَتُوا> Buradayım. Hüseyin kardeşim de burada, yanımda. Burayı mutale ediyorum. Önümüze, artık ben görmedim ama, arabanın böyle bir sağa, bir sola, e, o hızla gidip geldiği onu biliyorum. Önümüze bir araba kırıyor, bir ada var oraya dönüyoruz. Biz soldan gidiyoruz. Sağ şeritli bir araba var. O araba bir anda biz şu kadar bir hızla giderken önümüze kırıyor. Önümüze kırınca Hüseyin kardeşim Allah Teala'nın inayetiyle arabayı sağa sola derken Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle büyük bir kazadan Rabbimizin lütfuyla kurtulduk. Ama burayı okuyordu. Tam burayı mutala ediyordu. Bak kardeşim burada. وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللّٰهِ نُصْرَتُهُ Yani burada sağ şeritte giden araba bir anda önümüze neden kırar? Anlamamıştır. Herhalde ona tevil ettik biz. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın da bir mucizesini gördük orada. Kurtaran elbette Rabbimizdir Allah Azze ve Celle. Ama bu ümmet tarih boyu, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ne müzelerini gördü. Kardeşlerim, elbette ölüm olacak, bir kaza olacak, o bir kaza ya da evde ecel geldiği zaman ileri gitmez. O zaman Allah Azze Celle ruhumuzu alacak. Ama biz bilmiyoruz ki ne musibetler Resulullah Aleyhisselam'ın bereketiyle izale olmuştur bu ümmetin başından. Eğer bu din, Allah'ın himayesinde olmasaydı kardeşlerim Ebu Cehiller, Moğollar, Haçlılar şunlar bunlar bu kadar zalimin zulmüne rağmen İslam ayakta kalabilir miydi? Hala dimdik Müslümanlar ayaktalar ve cephelerinde Gazze'den Türkistan'a Kaşkar'a kadar direniyorlar ve bu direniş yeniden zaferle neticelenecek Rabbimiz'in inayetiyle, peki kardeşlerim, yani burada bakıyorum, bu bölümün bitmesine 4-5 tane daha şiir var. Çok sizi de yormayalım. Ee, Sahabe-i kiramın cihadından, mücahedesinden, bereketinden bahsediyor. Resulullah Aleyhisselam'ın adını ananları Allah Azze ve Celle yardımsız bırakmaz ama ağız onu anmaya layıksa onu söylüyor İmam Buzir rahmetullahi aleyh. Rabbim buradaki bu güzelliklerin sahibi sahabe-i kiram radıyallahu anh, hazaratı gibi bir ahlaka belenmeyi hepimize ihsan buyursun. İslam için onlar gibi mücadele yapma şerefiyle Allah Teala bizi ve sonra Müslümanların eliyle bu çağı onurlandırsın. Rabbim hastalara imdad eylesin, mazlumlara merhamet eylesin, alem İslam'a ittihat lütfeylesin. Estağfirullah ve etubu ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.